Müslümanların Allah'a karşı sorumlulukları. Veysel Türk. Kitap: Müslümanların Allah'a karşı sorumlulukları. Yazar: Ebu Hanzala. Yayınevi: Furkan Basım Yayınevi. Ham alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ona ham deder, ondan yardım dilerim. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim. O Tektir ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür. Ey iman edenler! Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Ali İmran Suresi 102. Ayet Bu ay inşallah Ebu Hanzala hocamızın Müslümanların Allah'a karşı sorumlulukları isimli eserini tanıtacağız. Kitabımız, tevhiddersleri.com sitesinde yayınlanan ve Ebu Hanzala Hoca tarafından yapılan ders sinsilesinin yazı formatına dökülüp derlenmiş halidir. Kitabımız, sorumluluk serisinin ilk kitabıdır. Bu seri, Müslümanların Allah'a karşı sorumlulukları, Müslümanların emirlerine karşı sorumlulukları ve Müslümanların birbirine karşı sorumlulukları kitaplarından oluşmaktadır. Serinin Allah'a karşı sorumluluklardan başlaması bir tesadüf değildir. Çünkü Allah'a karşı görev ve sorumluluklarını hakkıyla yerine getiren Müslüman, dürüst ve emin bir kimsedir. Allah hakkında özen ve önem veren müminin, diğer insanların hakkına da özen göstereceği bir gerçektir. Kitabın konularına dönecek olursak, kulun Rabbine karşı sorumluluklarını inceleyen ilme, teskiye ve ahlak ilmi diyoruz. Kitabımızın konusu da budur. Ancak burada bir noktaya dikkat çekmekte fayda vardır. Teskiye ve ahlak ilmini günümüzde en çok sahiplenen sınıf tasavvuf kesimidir. Ve bu kesim kavramlarda öyle tahrife, öyle ifrat ve tefrite gitmiştir ki bu kavramların lafızları hariç içerik itibarıyla İslam'la bir alakası kalmamıştır. Bu bozuk içerik nedeniyle birçok Müslüman teskiye ilminden uzak durmuştur. Oysa teskiye ve ahlak ilmi kulun Rabbine karşı görev ve sorumluluklarını düzenleyen ilim dalıdır. Düşünün ki Allah subhanallahu ve Teala ihlâsız hiçbir ameli kabul etmiyor. İhlas ise tezkiye ilminin ilgi alanına girmektedir. Öyleyse hadisten, fıkıhtan önce tezkiye ilmi talep edilmelidir. Müslümanlar bu kavramları yeniden gündemlerine almalı ve bunlara gereken önemi vermelidir. Kitabımızda değinilen başlıca kavramlar İhlas, riya, takva, sabır ve kısımları, güvenilir olmak, ihsan, Doğruluk, tevekkül, dua ve kısımlarıdır. Rabbimizden bu kavramları gereği gibi öğrenip hayatımıza geçirmeyi nasip etmesini diliyoruz. Duamızın sonu Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 37. sayısında yayınlanmıştır.